Şimdi gelelim Stab'a. Şakacı, soğukkanlılığı, kararlı davranışı en kötü durumlarda bile kendine güveni sayesinde mızrak atma işinde biçilmiş kaftan doğu. o. Bakın şu Stab denilen adamın haline. Salıntılarla uçup giden sandalın başında dimdik duruyor. Beyaz köpükler içinde sandalı sürükleyen balina kırk ayak ileride. Stab uzun mızrağı avucunda rahatça tutmuş dümdüz olup olmadığını anlamak için onu tekrar tekrar yokluyor gözüyle. Sonra ıslık çala çala ip yumağını öbür eline alıp serbest ucu yakalayıp ipin üst tarafını da kolayca çözülür hale bırakıyor mızrağı tam belinin hizasında tutup balinaya nişan alıyor İyice nişan aldıktan sonra mızrağın sapını elinde aşağı doğru ağır ağır kaydırarak keskin ucunu 15 ayak havaya dikiyor ve avucunun içinde neredeyse dengede tutuyor Bu haliyle bir ucunu çenesine dayadığı uzun bir sırığı havaya kaldıran cambazları anımsatıyor insana. Bir an sonra pırıl pırıl çelik anlatılmaz bir hızla yüksek bir kavis çizerek köpüklü sulara aşıyor ve balinanın cam damarına titreye titreye saplanıyor ve balina ışıl ışıl sular yerine kızıl kanlar püskürtüyor. ''Deldik fıçısını'' diye bağırıyor Ustab. 4 Temmuz bayramı bugün. Tüm çeşmelerden şarap akacak.'' Keşke şarap yerine viski aksa, New Orleans, Ohio ya da o canım Hela viskisi. O zaman Taştego oğlum, sen bir maşrapayla şu fışkırtının altına gider, boyuna doldurur verirdin bize. Vallahi öyle aslanlarım, şuradaki balinanın püskürtü deliğini canlı bir kase yapar, diri diri panç içerdik içinden. Bir yandan bu biçim şakalar ederken, bir yandan da avcının önünde gidip gelen bir tazı gibi ustaca... Fırlatışlarıyla balinaya bir gidip bir geliyordu mızrak. Can çekişen balina çırpınmaya başladı. Halat gevşetildi ve bizim mızrakçı başı sandalın arkasına geçip kollarını kavuşturdu. Canavarın ölmesini sessizce seyretti. Altı bin yıldan beri ve ondan önce belki daha nice milyonlarca çağlardan beri büyük balinalar, denizlerde su püskürtüp dururlar. Ya derinliklerin bahçelerini sularlar ya da geçtikleri yerlere sisler ve buğular salarlar. Kaç yüzyıldır binlerce avcı, balinadan çıkan fıskiyelerin püskürmelerini yakından seyretmiştir. Ama yine de şu mübarek ana kadar, yani Hazreti İsa'nın doğumundan sonra, 1851 yılının Aralık ayının 16. günü öğleden sonra, saat 1'i çeyrek geçeye kadar, bu fıskiyelerin aslında su mu, yoksa yalnız buğu mu olduğu sorunu çözülememiştir. Bu da şaşılacak bir şeydir doğrusu. Bu konuyu ve buna bağlı kimi ilginç noktaları gözden geçirelim. Herkes bilir ki balıklar solungaçlarının yapısındaki özel ustalık sayesinde içinde yüzdükleri sudan hava alırlar. İşte bu yüzden bir ringa ya da morina balığı yüz yıl yaşar da başını bir tek kez bile sudan çıkarmaz. Gel gelelim bizim gibi düpedüz ciğerleri olan balina havaya çıkmadan yaşayamaz. Onun için de ikide bir denizin yüzüne çıkmak zorundadır. Ama balina ağzından soluk almaz. Çünkü normal durumda ispermeçet balinasının ağzı en az sekiz ayak derinliğinde sulara gömülüdür. Üstelik de solunun borusuyla ağzı arasında hiçbir ilinti yoktur. Demek ki balina ağzından değil püskürtme deliğinden nefes alıyor yalnız. Bu püskürtme deliği de başının tepesindedir. Her yaratığın canlı kalabilmek için soluk almak zorunda olduğunu, havadan içine çektiği bir nesneyle kanını diri tuttuğunu söylersem, aslında gereksiz bazı bilimsel terimler kullanmasam da yine de yanlış bir şey söylemiş sayılmam bana kalırsa. Bu görüşü benimseyerek şunu da söyleyebiliriz. Bir insan bir solukta tüm kanına gereken havayı verebilecek olsa, ağzını burnunu sıkı sıkı kapayıp uzun bir süre soluk almadan durabilir. Yani o süre içinde soluk almadan yaşayabilir. Bu nedenli garipte görünse balinanın durumu tam budur işte. Denize dalınca bir saat ya da bir saatten fazla hiç soluk almadan durabilir. ''Bir zerre havayı bile ciğerine çekmez artık. Nasıl olsa balinaların solungaçları da yoktur, unutmayın.'' Nasıl oluyor bu? Balinanın kaburgalarıyla bel kemiğinin arasında girit labirentlerini andıran ince makarnalar biçiminde karmaşık bir yığın kan boruları vardır. Balina dalınca bunlar oksijenli kanla iyice dolup şişmiştir. Böylece balina bin kulaç derinlerde bir saat hatta bir saatten fazla aldığı yedek abayla ile yaşayabilir. Tıpkı susuz çöllere aşan devenin dört ek midesinde ileride kullanılmak üzere bir miktar su taşıdığı gibi. Balinanın anatomisinde bu labirentin bulunduğu su götürmez. Buna dayanan varsayım da akla yakın ve doğrudur bence. Avcıların dedikleri gibi balinanın dışarıda soluk almak için suyun yüzüne çıkmakta direnişi de destekliyor bunu çünkü hava almak zorunda olmasa niçin çıksın suyun yüzüne? İspermeçet balinası yüze çıkınca tedirgin edilmezse belirli bir süre suyun yüzeyinde kalır, bu arada yetmiş kez püskürür yani yetmiş kez soluk alır. Bir daha çıkışında yine tam yetmiş kez soluk alır. Şimdi diyelim ki birkaç soluktan sonra onu da dalmak zorunda kaldı. Gereken havayı almak için bir yolunu bulup yine çıkar suyun üstüne. Yetmiş soluğu almadıkça dalıp her zamanki süre için suların dibinde durmaz. Şunu da söyleyelim ki bu hesaplar balinadan balinaya değişir ama her balinanın belirli bir süresi ve belirli bir soluk alışı vardır. Balina daldığı sırada suyun dibinde kalabilmek için hava deposunu doldurmak zorunda kalmasa ne diye suyun yüzüne çıkmak da böyledir etsin. Üstelik de bu yüze çıkma zorunluluğu yüzünden başının belaya gireceği avlanma tehlikesinin artacağı besbelli. Oysa bu koskoca deniz canavarı gün ışığından binlerce kulaç derinlerde ne oltadan korkar ne de ağdan. Onun için ey avcı şunu bil ki kazandığın zaferi ustalığından çok balinanın bu soluk alma gereksinimine borçlusun. İnsanoğlu hiç durmadan soluk alır. Bir tek soluk kalbini ancak iki üç kez atmasını besler. Böylece insan neyle uğraşırsa uğraşsın, uyurken de, uyanıkken de soluk almak zorundadır, yoksa ölür. Oysa ispermeçet balinası, vaktinin ancak yedide birini, yani bir tek pazar gününü soluk almada kullanır. Balinanın yalnız püskürtme deliğinden soluduğunu söyledik. Püskürtülerin suyla karışık olduğunu yüzde yüz bilsek, o zaman koku alma duyusunun neden işlemediğini de anlardık. Çünkü balinada burna benzeyen tek şey yine de bu püskürtme deliğidir. Bu delik hem hava hem de suyla tıkanınca nereden koku alabilir ki ama fıskiyenin gizemi çözülmediği için yani bunun su mu yoksa buğ mu olduğunu bilmediğimiz için kesin bir sonuca varamayız bu konuda. Her neyse ispermeçet balinasının koku alma duyusu olmadığı su götürmez olsa da ne işine yarayacak denizde ne gül var ne menekşe ne de kolonya. Bundan başka solunun borusu püskürtme borusuna açıldığı, bu uzun kanalda büyük eriye kanalında olduğu gibi havayı aşağıda tutmak ve suları yukarı çıkarmak için açılıp kapanan kapaklar bulunduğu için balinada ses diye bir şey yoktur. Zaman zaman çıkardığı o garip seslere de burnundan konuşma derseniz balinayı horlamış olursunuz. Hem balinanın söyleyecek nesi olabilir? Ben derinliği olan hiçbir varlık görmedim ki bu dünyaya söyleyecek bir söz olsun. Geçimini sağlamak için birkaç söz kekelemek zorunda kalır olsa olsa ne mutlu ona ki dünya verir sesini. İspermeçet balinasının püskürtme kanalının ana görevi havayı geçirmektir. Başın üst yüzünün hemen altında ve yanlarına doğru yatay olarak birkaç ayak boyunca uzanan bu acayip kanal kentlerde sokağın bir yanına döşenen gaz borularına çok benzer. Şimdi yine aynı soruna geliyoruz. Bu gaz borusu aynı zamanda bir su borusu budur. Daha doğrusu, ispermeçet balinasının püskürttüğü şey, çıkarttığı soluğun su mudur, yoksa bu soluk ağzından aldığı suyla karışıp da mı çıkıyor püskürtme deliğinden? Gerçi ağızla püskürtme kanalı arasında dolambaçlı bir yol vardır ama bu yolun, püskürtme deliğinden suları çıkarmak işine yaradığını kanıtlayamaz. Olsa olsa balina yemek yerken ağzına giren suları atmakta bunu kullanıyor diyebiliriz. Oysa ispermeçet balinası yiyeceğini çok derinlerden alır ve orada istese de su püskürtemez. Üstelik elinizde saat, ona dikkatle bakarsınız, balina ürkmediği zaman normal soluma süreci ile su püskürtme süreleri arasında değişmez bir uyuşma olduğunu da anlarsınız. Diyeceksiniz ki, ama bu konu üstünde böyle boyuna mantık yürüterek ne diye başımızı ağrıtıyorsun? Açıkça konuş. Madem ki balinanın püskürttüğünü gördün, söyle bize bunun ne olduğunu. Suyla havayı ayırt edemiyor musun? Sayın bayım, en basit işleri çözmek hiç de kolay değildir şu dünyamızda. Basit dediğiniz şey, hepsinden daha karışıktır bana kalırsa. Bu balina püskürtüsüne gelince, öyle bir şey ki bu, gidip tam ortasına otursanız da zor anlarsınız tam ne olduğunu. Bu püskürtünün özü onu saran kar gibi beyaz pırıl pırıl sisin içinde saklıdır. Sudur diye kesip atamazsınız çünkü püskürtüyü iyice görebilecek kadar yaklaştığınız zaman balina azgın çalkantıların ortasındadır ve dört bir yana sular savurur. Böylece bir anda püskürtünün içinde birkaç damla su görürseniz, bu damlaların balinanın çıkardığı buğunun yoğunlaşmasından meydana gelmediğini ya da balinanın başından aşan dalgalardan püskürtme deliğine kaçmadığını nereden anlayabilirsiniz? Çünkü öğleyin durgun sularda rahat rahat yüzdüğü sırada bile, güneşin altında yüksek kamburu çöllerde yürüyen bir hecinin hörgücü kadar, Kupkuru olduğu sırada bile balina yine de başının üstünde küçük bir su birikintisi taşır hep, tıpkı en sıcak havalarda bir kaya oyuğunda ara sıra yağmur suları kaldığı gibi. Bir avcının balina püskürtüsünü fazla merak edip yanı başına giderek burnunun içine sokması da pek akıllıca bir iş olmaz. Bu çeşmeye bir bakraç götürüp dolduramazsınız. Çünkü püskürtüsünün çevresindeki buğuların serpintileri bile hafifçe üstünüze değse ki sık sık değer, derinize bir asit sıçramış gibi olur. Fena halde yanarsınız. Tanıdığım biri ya bilimsel bir amaçla ya da herhangi başka bir nedenden ötürü püskürtüye fazla sokulmuştu da bir yanağının ve kolunun derisi soyulu vermişti. İşte bu yüzden balina avcıları püskürtüyü zehirli sayarlar ve kaçarlar ondan. Dahası var, duyduğuma göre püskürtü göze girecek olsa kör edermiş insana. Hiç kuşkun da yok edeceğine. Araştırmacının yapabileceği en akıllıca iş bu belalı püskürtüyü rahat bırakmaktır bence. Ama bir şeyi kesin olarak kanıtlayamasak bile bazı düşünceler ileri sürebiliriz. Bana kalırsa bu püskürtü bir sistem başka bir şey değildir. Böyle düşünmem için birçok nedenler var. Bunlardan biri de ispermeçet balinasının heybeti ve yüceliği ile ilgilidir. İspermeçet balinası başkalığı, derinliği olan bir yaratıktır. Sığ sularda, kıyılara yakın yerlerde bulunmaması da bunu açıkça gösterir. Oysa tüm öteki balinalar kıyılara yakın bu sığ yerlere giderler zaman zaman. Güney balinası hem ağırbaşlı hem de derin bir yaratıktır. Ve ben şuna inanıyorum ki tüm ağırbaşlı ve derin yaratıkların, örneğin Platon'un Piro'nun, şeytanın, Jüpiter'in, Dante'nin ve bunlara benzerlerin başlarından belli belirsiz bir buğu çıkar ciddi düşüncelere daldıkları sırada. Bir gün sonsuzluk konusu üstüne küçük bir deneme yazıyordum. Önüme bir ayna koyma kesti aklıma. Biraz sonra baktım ki başımın üstündeki havada garip garip kıvrımlar ve dalgalanmalar var. Ağustos'un öğle sıcağında damı incecik kaplamalı bir tavan arasında altı bardak kaynar çaydan sonra derin düşüncelere daldığım zaman saçlarımın hep ıslak olması, yukarıda ileri sürdüğüm düşünceyi iyice destekliyor bana kalırsa. Dört yanı sislerle çevrili durgun güney denizlerinde görkemle yüzen bu güçlü canavarı bir düşünün. Yüce ve dingin başının üstünde hiçbir zaman bilemeyeceğimiz düşüncelerinin oluştuğunu Buğdan bir tente taşır ve bu tente zaman zaman bir gök kuşağıyla donanır Sanki tanrı onun düşüncelerine mührünü basmışçasına